840 numaralı konu, Muaz bin Cebel'in vakarlı bir kişi olması, evet, Şehre bin Havşeb şöyle diyor, Hazreti Peygamber'in sahabileri, aralarında Muaz bin Cebel'de olduğu halde bir mecliste konuşurlarken vakarından ve heybetinden dolayı ona bakarlardı, Ebu Müslim el-Havlani şöyle anlatıyor, bir gün Humus Mescidine girmiştim, Hz. Peygamber'in sahabilerinden 30 kadar ihtiyarın oturmakta olduklarını gördüm, aralarında gözleri sürmeli, dişleri pırıl pırıl parlayan bir de genç var, Ağırbaşlılığıyla dikkat çeken bu genç hiç konuşmuyordu, ancak diğerleri aralarında bir anlaşmazlık çıktığında ona müracaat ediyorlardı, yanımda oturan kimseye o gencin kim olduğunu sordum, Muaz bin Cebel'dir, dedi, böylece kalbimde Muaz'a karşı büyük bir sevgi hissettim ve onlar ayrılıncaya kadar da mescitten ayrılmadım, Ebu Müslim el-Havlani şöyle anlatıyor, Hz. Ömer'in hilafetinin ilk günlerindeydi, mescide girmiştim, orada 30 küsür sahabinin oturup konuşmakta olduklarını gördüm, bu sahabiler Hazreti Peygamber'in bir hadisi hakkında konuşuyorlardı, aralarında çok esmer, konuşması tatlı, pırıl pırıl parlayan, nur yüzlü bir de genç vardı, bu genç yaşça oradakilerin en küçüğüydü, ancak tereddüte düştüklerinde ona müracaat ediyorlar, o da anlaşmazlıklarını hallediyor, bir şey sorulmadıkça da konuşmuyordu, kendisine, ey Allah'ın kulu, sen kimsin, diye sorduğumda, ben Muaz Bin Cebelim, dedi.